Bu alemde irazi Kur'an eyleyen, Hazreti Peygamber'e uymayan, Kur'an'a az ile sırt çevirenler dar bir meşakkat içerisinde sahip oldukları servetin de semeresini alamazlar ve zevk duymazlar. Allah onlara evlat belası kalplerine mal muhabbetini koyar. Sabaha kadar uyuyamaz. Saymakla meşguldür. Şuraya giderse böyle çalışır, böyle bir kaçırsam şöyle olsa böyle gitse baran tüslüklerine sabaha kadar uykusu yoktur onun. Bir sağa döner, bir sola döner. Varlık içerisine dallık çeker. Bin türlü Cenab-ı Hak rahatsızlık verir. Allah'a tabi olmayanlara, Kur'an'dan iraz edenlere. Hele Hazreti Muhammed'e yüz çevirenlere sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler, felah ve saadet ve necat Hazreti Resulullah'ın isrindedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yoldan yürümektedir. Önderimiz odur. ki cihanın önderidir bizim için.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 Geçiyoruz safha safha. Kabirde azabı şiddetli olur, dehşetli olur. Kabir azabı hak bile gerçektir. haktır ve gerçektir. Hakdır, gerçektir, olacaktır. Benim de senin de başına gelecektir. Hikaye diye dinleme. Mahşer gününde Allah haşalar kabirden kaldırır, gözleri ama olarak. Kaala Rabbi lillahi ama vakat günü basira. Ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Benim gözümü yaratmadın. Şimdi ayağımı neye atacağımı bilmiyorum ben mahşer gününde. Allah'ım hafıza büyürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Fetehtûne efvâca. Ya Resulullah bu fetehtûne ne demektir? Ammel, Ammel suresinde, Leve suresinde. Fetehtûne efvâca. Siz feviş feviş gelirsiniz. Fahrişah gülü sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetim on bir sınıf üzere haş olurlar Kabirlerinden kalkarlar. İsa Resulü üflemeden sen haşır reşir burada gör. Bir kısmı elsiz ayaksız olarak, yüzüne sürünerek gelecek, bohşere. Ümmeti i Muhammed'den bunlar yani. Allah'ım abuz'a Ya Resulullah nasıl olur elsiz ayaksız adam yüzüne sürünerek gelir? Görmüyor musunuz ilanları, solcanları, onların el var mı? Onlar onlara misaldir, dünyada remizdir yani. Ya Rabbi bizi gece gündüz seni aşıklar zümresine dahil kıl. Bizi gafillerden ve nefislerini unutup da senin insanlardan <Gülüyor> eylemeye Ya Rabbi.